Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. As-salatu ve selam. Alâ seyyidil mursalîne muhammedin ve alâ âliye sahib-i ecma'in. khısal tasavvuf, İmam Gazali Hazretleri tasavvufla ilgili e, hasletlerden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 ee, mahlukata karşı yani mahlukat deyince sade insan da cin de girmiyor buna, yani buna hayvan da giriyor mesela. Şimdi sen at seni tepti, sen de ata tepemezsin yani. Anladın mı? Bu eşek bana niye vurdu aldı eşeğe bir kamçı atamazsın yani. sena tasavvuf ehliysen sakin olacaksın, mahlukata karşı terbiyeli olacaksın, ahlaklı olacaksın, eziyet etmeyeceksin, eziyet görsen de eziyet etmeyeceksin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 İnsanlarla işte güzel geçinmek, istikamete onu soktu. Milleti kendi istediğine zorlamayacaksın. Şeraata muhalif olmadıktan sonra kendin onunla isteklerini yapacaksın. Hanımın bir şey istedi, şeraata muhalif değilse sen ona uyu. Anan bir şey istedi, şeraata muhalif değilse zaten uyu yani. Anan istediyse mutlaka uy. Hanımın istediyse sen bilirsin ama uysa ne olur, ahilaklılık bunu gerektirir. Şeraata muhalif değilse,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 Ebent ibadet hepimiz yapıyoruz işte namaz abdest falan bunlar zahirde kalıyor. Yani kalp batını tarafı yok. Tek kanatlı olanlar buna ibadet. Herkes ki ibadet sayılır. Eşine kadar adam namaz kılıyor biz de buna masiyet yapıyor diyemeyiz herhalde. Mecbur ibadet yapıyor. Ama ubudiyeti var mı? Yani bu namazda işte huzur var mı? huşu var mı? niyet var mı? salih mi falan falan? Bunları katıştırdığın zaman ubudiyet tarafı giriyor. Yani ibadetlerin görünen ibadetlerin e, ...manevi kanadı diyebilirsiniz, ruh tarafı diyebilirsiniz, manevi boyutu diyebilirsiniz. Sen bana ubudiyetten sordun ve selaset ve eşya. E, ''Ubudiyet üç şeydir.'' buyuruyor. Üç şeyden, ehaduha birisi... ...bu... ...şey, öbür kitabı getireceksin bunu. ''Hâdemi'' kitabını, ''Hâdemi'''nin öbür kitabı, bu kitap <gülüyor> açılmıyor, durmuyor hiç ya. Bir baskısı daha var. Şimdi bu sefer sizi meşgul etmeyelim çok. Efendim Birincisi neymiş? muhafaza emri şer'i şer'atın emirlerini muhafaza etmek. Ne demek şerat emirlerini muhafaza etmek? Bunu biliyorsunuz. Yani ister memurun yani biz yani emrolunan konular namaz, oruç, hac, zekat zikir, şükür vesaire kadınlar işte tesettür işte nam e görünmemek, ise i̇şte birçok herkesin kendine göre, kadın, erkeğe de fark edebilir. Zengin, fakir arasında fark ediyor. Herkese zekat var değil, herkese aç var değil. Yani emrolunanlar. İkinci konu, menhun anh canibidir. Yani yasaklanılan konulardır. İşte içki, kumar, faiz, borç vesaire. Bu kulluğun başı budur. Evvela, bundan evvel mesela, şimdi FETÖ yok işte paralel, bunlar neymiş işte bunlar tarikatmış da, bunlar böyle yapmış da,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 Bunlar bir şeyde haber olmadığı için atıyorlar, duruyorlar. Herkes iyi tarikat sanıyorlar. Tarikatta ne alakası var? Mürşitsiz mellem mekulle şeyhü fe şeyhü şeytandır. Niye Ebû Yezid el -Bastami buyurdu? Bütün ulema Avliya niye buyurdu? Şeyhi olmayan şeyhi şeytandır. Şeyh olmayan adam, mürşidi olmayan adam sonunda gelir gelir ne yapar? Milleti bombalar. E, uçacak duruma gelecek, ibadetten gece sabah kala tecavüt kuluyor. E gündüz de milleti bombalıyor. Nasıl oldu? Çünkü şeyhi şeytandır. Mürşit yok. Kim mürşidi olup da sapıtmış yani. Hep mürşitsizler sapıtmış. Şu akılla, ilimle olmaz. Sapıtmayı önlemez. Hatta artırabilir. Alim esbabı tuğ yandandır evladım. Efendi baba Hazretleri ve aleyh. Buyururdu. Yani ilim insana azdıran sebeplerdendir. Dizginlenmesi lazım. Onun için mürşit lazım.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 e, fetva veren, bunları irtikâb eden adam da tasavvuf olabilir mi? Bırak tasavvufu, e, şeriatın zahiri yok, şeriatın zahiri olmayan batın olabilir mi? Übudiyet bir defa üç şeyden ibarettir, birincisi muhafaza muhafazat ömrü, şeriatın emirleri muhafaza edilecek. Şimdi burada şeratsızlıklar zaten baştan beri söylen. E, ne dendi şeriatın emri? Neydi? Kadın mesela kadınlar bir erkekle karşı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 Her şey böyle başlıyor, Efendiler müstahabı kaybettirmezdi, edebi kaybettirmezdi çünkü bu, bu işte böyle yani. Tavizin sonu yok dedik biz, senelerdir anlatıyoruz. Şerat yoksa tasavvuf mu olur, hocalık mı olur, şeyhlik mi olur? Ya hangi şeyh de, diğer sivil insanı öldür? Şeyh müdür o şeytandır, deccaldır, isterse havada uçsun, terk etmek icap eder, hemen! Asla şeratsız bir şey söyleyen şeyh...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 Ee, sorulur mu? Sen efendim adam öldürmek haram mı demişler bunu. Hoca ben sana böyle haber yolladım. Demiş haram. Ama harpte ne yapacaksın demiş. Ha anladım demiş. Anlamadı işte. E anlamadı işte ama anladım zannetti. Ve gitti o günaha düştü Allah affetsin. E sonra da hadi gidişine demişler. Bilmem ne bilmem ne biz senle uğraşacağız ya bu. Işi biz... Buna sahip çıkın, şudur budur ondan sonra hani beni biriyle evlendirecektiniz, seni kimle evlendireceğiz ya demişler bu vaziyette. Az daha intihar etti. Daha neler intihar etmiş tabi her dakika haberle gözü ne pilotlar ne şeyler ne kadınlar ne erkekler herkes intihar ettirmişler. Ayrı da yapmayacakları bir şey yok. E şimdi şeratı muhafaza etmez, etmezsen yahu zina haram. Ne harbi var ya? Ne harbi var yani gideceksin zina edeceksin? Hangi harpteyiz ya?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 Tertemiz su var, ehl-i sünnet, halis eli sünnet var. İnsanlar var. Şura yok, istişare yok. İstişare kimle yapılıyor? Efendim, din şurası. E din şurasındaki adamların e, bu halktan ne haberi var? Sosyalden ne haberi var? Milletin durumundan ne haberi var? Memleketin ihtiyacından, zaruretten ne haberi var? Bu adamların, bu şuradaki adamların hangisi efendim bu paralel yapar karşı dinler arası diyaloğa karşı bu milleti uyardı? 8-10 senede.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 Benden sonra kıyamete kadar bu işi kimlerin yürüteceğinin tek tek isimlerini sayar. Sen Rasulullah mısın? Haşa sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz kıyamete kadar olacakları saydı. Ondan başka kimsaya sayabilir kıyamete kadar olacaklar. Evliyaullah kayıptan bildirilir kerametten. Ama kısmidir. Kısmi bildirilir. Kıyamete kadar olacakları hangi Hangi böyle bir şey iddia? Ondan sonra da diyor, dedi ki diyor,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 Bu kadıncağın kız talebeler çok seviyorlar fedakarlığını yani maddi manevi. Sevince işte onda met ediyorlar, ondan medya ile bahsediyorlar falan not tutmuşlar. Bu notlarda bir de çıkıyor ki erkeklerin Fetullah hocası varsa erkek talebeler. Bizim de Zübeyde ablamız var. Gibi bir not tutmuş birkaç kız. Hadi bu notlar önüne geldi diyor. Gelir gelmez diyor. Çünkü şerik kabul etmez diyor. Yani ortak kabul etmez diyor. Yani şimdi bak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 ya diyor hiç böyle yapmamalıydım dedi diyor falan. Allah Allah diyorum işte insanız diyor. Nasıl diyor böyle yaptım ya falan. Öyle diyor bu, bu ya kendini ezen şeyden falan. Ben de diyor Allah Allah diyor. Hakikta beşeriyet muktazası ama diyor demek ki yaptığı razı değil. Çok pişman oldu falan. Sonra dediler ki diyor işte ya buna her dakika ayak atar. Fakat bu bunun teyzesinin birçesiyle evli. Onun için bunun makamı çok yüksek olduğu için sadece bunu döver.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 Menzili tutalım, onu tutalım, buna bakarsın, bunların hiçbiri aydın değil. Yani Süleyman Efendi cemaatında da ekseri yani. Bunlara göre aydın değil, üniversite mezunu değil, şu değil bu değil. Çoğu hep çoğumuz medreseler. Öbürleri zaten halktan genel cemaat, soğancı, sarımsakçı. Ama hiçbiri sapıtmış mı? Sapıtmamış. Niye? Hadyaman'ın başında bir mürşidi var, mürşidini dinliyor. Kırk tane diplomaya lüzum var mı? Yok. Adam doğru yolda gidiyor. İsmail Adem'in cemaatine mürşidi var, da ben Hazretleri. Bir tane sapıtan var mı? Bunlara, millete silah çeken, bilmem. Bir tane yok. Gidiyorsun Süleyman Efendi cemaatine bakıyorsun. Oraya, hangi tasavvuf cemaatine bakıyorsun? Halk genelde aydın değil bunlara göre. Diplomasız. Bir tane sapıtan var mı? Bir tane sapıtan yok. Hepsi güzel, ahlaklı insanlar. Peki bunların cemaatine bakıyorsun? Meclisi bombalayan,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 Share out, share, -out, share -out.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 o eleman bitince öbür elemanı devreye sokacak da ondan. Ajanları doldurdunuz Sen yanlarınıza Danışman FETÖ'cü çıktı. At. Öbür danışman iğrenci. Öbür danışman Başbakan'a danışman olmuş adam. Adnan İnaç mı ne? Adamın konuşmasını dinledim. Adnan mıydı? Adil mi? Adnan İnaç.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 Sultan Hamid'in 19 sene burada ev hapsinde. 19 mu 9 mu neyse çok tarihçiliği bilmem. Kadir Mısıroğlu hoşları daha bilir. Abimiz büyüğümüz. Şimdi Sultan Hamid'in burada göz hapsinde tuttu adam. Memleketi batırmasın diye. Afgani esasen Şiidir. Sünni gözükür. Esası Şiidir kesin. Raporları belge. Abdü. Ya kime sorarsan sor. Mason. Masonluğu belgeli. Muhammed Avami Hoca belgeleriyle açıkladı.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 Buna muhalif olan bir şeysin. Nasıl barındırıyorsunuz? Adam kaderin kâr ediyor. Amentü gitmiş. Amentü gittikten sonra ne kalır ya? Yok o FETÖ'cü değil. Ya FETÖ'cü değilse de bu muhteziyle işte. Ehl-i Sünnet'in reddettiği küllün filhavi hepsi cehennemdedir buyrulan tabaka. Ve immerdû felâ teudûn. Bir adam kader yok diyorsa diyor bu Ebu Davud hadisi, sahih hadis hastalanırsa ziyaretine gitmeyin.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 e ne yapabilir canım? Onlar feto kadar güçlü değiller ki. Onlar o güce gelene kadar 40 sene geçer. E 40 sene geçerse sen ne olur asla? Sen torunlar asla. Yine birine aslıya. Hadi onu da bıraktık. Ne yapar biliyor musun? En yanına gelir. Ondan sonra del derseler ki ona dış güçler sen bu adamın kafasına sık dediği zaman da darbe yapacak gücümüz yok. Bir lideri öldürmekle beraber memleketi berbat eder.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 Ha Müslümanlarda konuşuyorum bunu. Ama adam zaten Müslüman değil. Namaz yok, abdest yok. Hiçbir şeyle alakası yok. O ayrı bir şey. Onda da vatan haini mi değil mi? Dış güçlerle irtibatı yoksa, vatan haini değilse tabii onlar da ekmek yiyecek. Öyle hep ehl sünnet itikadını muhafaza alarsan dairelerde memur kalmaz. Onu demiyorum. Ama İslamilere dikkat edilecek. Özellikle dikkat edilecek. Neden? Dış devletlerle irtibatı var mı yok mu meselesidir bu.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 Karşı kapalıdan zarar gelmez. E geldi. Nice başı açık insanlar var. Ehl-i Sünnet itikadındadır. E bunlar gibi nice başı kapalılar var. Dinsiz kitapsızdır. Muhammedun Resulullahsız la la la yeter diyor. Başı kapalılar diyor bunu. Nasıl olacak? Geliyor iş işte dine dolaşır. İnne ma ve lahmüke ve demüke ve lahmüke. Dineke Dinine sarıl. Önce dinine itibar senin kanın da, etin de, canın da, dininden ibaret. Ben yine Allahçı konuşuyorum. Şeriatın emrini muhafaza. Bak. Ha nereye geldik? Oraya anlatacağız. Bunu işte montajı da zor bu işlerin o bizi. Ha bu lafı geriye montaj etmeleri lazım ki o o konu şey olsun. Şimdi adam diyor ki Gülen ne yaptı diyor? Notları bir gördü diyor. Eyvah! Herkes uzaklardan gelmiş. Doğru dönüyorsunuz. Yani iş bit toplantı bitti. Yerlence gidiyorsunuz. oralarda efendim hanginizin yurdunda, kız yurdunda notlarda hangi kızın notunda bu Cübeyde ablaya, Metiye varsa O Cübeyde abla bir haini falanmış değil ha. Hizmet kadınıza vallık galiba. Allah'cisiz hizmet ediyormuş kadın. Niye? Bir erkek talebenin fetul hocası varsa bizim de Cübeyde ablamız var demişler. Ne var bunda? Ne var bunda? Kadın hizmet ediyorsa orada kursa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 o anda kız çocuğunu gece gündüz fark etmez kapının önüne atacaksınız demiş. 20 sene evvel. Hani sinek ölse ağlarmış. Hani çok merhametli her şey ağlanıyor. Bunu diyor yaşadım diyor. Gözlerimle gördüm diyor. Kaç tane kız talebe sokağa bırakıldı diyor. Garibanlar kimi çana babası da gidemedi. Ve diyor öyle mektuplar sonra bana yazanlar oldu ki onun yetkilisi olmuş bir kursun. Burada diyor, tamam ben de çok duygusal adamım, ağlamağa başlarım dedi. Ben dedi, o bir kız bana öyle bir mektup yazdı ki dedi. Yani o zaman duygusallaşmış. Yani milletin hayatını mahvettik demek istiyor. kendisi de ikrar ediyor, itiraf ediyor. Yahu bir insanı birisi methetti diye, notuna aldı diye. Bu kız çocuğu e, kapıya konur mu ya Anası babasını çağır bari de. Alın gidin kızı. Hemen kapıya atın dedi diyor. Biz de tatbik ettik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 Ve taniyâ. İkincisi Er rıza bil kaza ve kader. Ve kısmetillâhi teâlâ. Kazaya kadere rıza. Bunu da çok anlattım. Allah'ın taksimine rıza. Maddi paradan pullan ne geliyor? Yeter Allah'ım. Razıyım ya Allah'ım. Tabi çalış, daha çok kazan ayrı da Helalından. Ama olan rıza. Çocuğunu Allah aldı. İnnillâh mâ gadevelev Aldığı da Allah'ın Verdiği de Allah. Im buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim öldüğü zaman aleyhisselam efendim Allah'ın takdirine rıza ama en büyük bela oldu ondan büyüğü olamaz razı geleceksin kendin ölsen bir şey yapabiliyor musun? Yapamıyorsun e işte başkası öldüğünde de kendin ölmüş gibi sessiz ses, sıkıntı razıyım ya rabbi ağlayabilirsin bağırmak sesli ağlamak yasak hüzünlenirsin ağlarsın ama ya rabbi razı razı ki billahi rabbabil islami dina bir Muhammed Sallallahu salallahu ve, ve, ve ya sabah akşam bir kere okusa insan manayı düşünüyorsa çok güzel oluyor. Rabb olarak Allah'tan razıyım. Bugün bak ne kadar sıkıntılı işler başına geldi. Onları da hemen düşünüyorsun. Allah Rabbim razıyım. Din İslam İslam dinden razıyım. İşte şu hükmü ağır geliyor, burşu zor geliyor. Bu niye böyle emredildi falan olur mu İslam bu her şeyine razı? Bu mülazayla okunacak. İşte kader Allah'ın taksimatı efendim.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 Hayri ve şerrî, hayrın da de yaratılmak bakımından Allah tarafından yaratıldığı ve önceden bilindiği efendim, hatta ya alem'e bilinceye kadar bir adam ennemâ asâbevlem yekûn liyukbe başına gelen zaten onu şaşmayacaktı çünkü ezelde yazılmış ve ennemâ akhtâeh lem yekûn şaşan, yani mesela bir kaza oluyor, beşi birden ölüyor, biri kalıyor, adama soruyor nasıl oldu kaza falan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 Ha şimdi biz bunu kendisi için istediğini başkasının için istemedikçe gibilerde kamil manada iman neflediriyor deriz. Çünkü hiçbirimiz kendimiz için istediğimiz her şeyi başka Müslümanlar için isteme makamında değiliz. Bazen istiyoruz. Bazısı için istemiyoruz. Ya diyorsun, bu adam gıcık oluyorum zaten falan. İstemiyoruz. Halbuki o da Müslümansa kendin için istediğini onun için de istemeden mümin olamaz diyor. Ama orada ne diyoruz? Kamil manada mümin olamaz. Çünkü Ahmetür'ün şartı değil o.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 Mesela kulluğun 3. maddesi terkü rida nefsik fi talebi ridaillah'a. Allah'ın rızasını arama yolunda nefsinin rızasını yani canının istediklerini ne yapmaklar terk etmektir. Sen canın ne istiyor işte? Şimdi efendim namaz kılmamak istiyor. Sen abdesti güzel alıyorsun ama evet, abdest alırken hızlı almak istiyor veyahut da üç kere yıkamamak istiyor. Ya bir kere de farz kurtuluyor işte ikinci Böyle pazarlıklar yani nefis de her şeyde uğraşıyor. Zekatın hesabında ona göre karıştırır. Bu şuna dahildi, bu buna dahildi, Onu ona düşer, bunu buna sayar. Böyle bakarsın yani çok hesap kitaplı. Nefis devamlı o Mevla'nın rızasına muhalif işler ister. Sen ne yapıyorsun? Olum diyorsun ya üç kere yıkayacağım, doğru yıkayacağım. Cenab-ı sana der ki kısa oku. E i̇şte yani her şeyde yani artık haramları tenzih etmeni ister, içki içmek ister, kumar oynamak ister.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 Öbürü Marksız, ben bilmem. Zaten kafir. Öbürü Allah için inanmıyorum diyor. da kafir. Allah'a inanıyorum deyip de e, Kur'an inkar etse o da kafir. Kur'an'a inanıyorum deyip bir ayeti inkar etse yine kafir. La ila diyoruz. Burada birleşelim arkadaşlar. Muhammed Resulullah'sız idare eden. E, bu da kafir. Hepsi kafir oldu. Kafir yani. Ne olacak? Tek millet. Tek millete dikkat edeceksin. Onlar tek millet. Biz de tek millet olacaksak ehli sünnet üst kimliği altında şu İslam demek, ehl-i sünnet demek. Orada zaten ayrı bir İslam diye bir şey yok. Tek mi? İslam, ehl-i sünnet demek. Yani sünnet Rasulullah'ın yolu demek. Bitti. Dualarımızın kabulü için e, Cuma gecesinin salevatını okuyalım. Buyurun. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiy, el habibil alil kadri. El azimil jahi ve ala alihi ve sahbihi Subhanerabbin aleyhin aleyhi l vabil rabbil aleyhi min assalatu vesselamu ve ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Allahümün nâhâne se'elüke l'jenneh ve na'udhubike minel nâr Allahümün nâhâ se'elüke rıza'ke ve l'jenneh ve na'udhubike minel sakhatike ve nâr Allahümün nâhâ se'elüke l'jenneh ve ma'arrabi min kavlimu ve min Allahümme nas'aluke sallallahu ve sallallahu aleyhi ve ve ve ve azîm kulliha ve ve sallallahu rabbil aleyhi ve sellem. Ali o cami şahına kafirler. <gülüyor> Fakat babamız, özellikle azket polis şövalyesi Nervaiç'in el-Fatihal. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi al-alamin. al rahim Malik